517. konu, Hazreti Peygamber'in savaşa çıkmakta geciken birini azarlaması, Allah'ın Resulü ashabına gazveye gitmelerini emretti, bunlardan bir kişi ailesine, ben geride kalırım, Resulullah ile bareber namazı kılar, sonra ona selam verir, ona veda ederim, o da bana kıyamet gününde beni kurtarıcı bir dua yapar, dedi, Resulullah namazı kıldıktan sonra bu kişi Resulullah'a selam vermek üzere geldi, Hz. Peygamber bu kişiye, biliyor musun, arkadaşların neyle senin önüne geçtiler, dedi. O da, evet, biliyorum, onlar sabah vakti benden önce yola çıktılar, dedi. Hazreti Peygamber, nefsimi elinde tutana yemin ederim, onlar iki doğunun ve iki batının arasından daha büyük bir fazilet ile seni geçtiler, buyurdu.